Biz gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.